<gülüyor> Allahü Teala Kitabı Aziz, Avuç İlahi, Mescid Al Rajeem. Bismillahi R-Rahmani R-Rahim. Ya iyi olanlar, âmin ötekü ve tanrı, nefsün ma kaddeme tlikatim dedikü Allah. Yerin göyun sahibi, bilinen ve bilinmeyen alemlerin maliki, halakı, razakı. Rabbi olan Allah, Kitab-ı Kerim'inde, Kur'an-ı Azim'inde bahs okumuş olduğumuz Sure-i Celil'in ki Sure-i Haşır'dır. Suri haşır'da biz müminlere hitap ederek kendisinden korkmamızı tavsiye etmekte. Zira Allah-u ve Teala Hazretleri indinde en kerim olan kimse Allah'tan korkandır. Hikmetin başında da Allah korkusudur. Yine mutlakilere hak tarafından hidayet olacağını Allah Kitabı keriminde ilan etmiştir. İttika, yani hakten korkmak lisanen gayet de kolaydır, söylemesi. O da kolay değildir ama yani yapılmasına nazara lisanen konuşması kolaydır, yazılması kolaydır, söylenmesi kolaydır. Fakat tedbikatı gayet de güçtür. Allahü Subhane ve Teala Hazretleri bir kimseye takva elbisi giydirirse ona manevi alemdeki bulunan esrar-ı ilahisini kalbine ilham eder onun kalbinde esrar-ı ilahi zubura gelir işin başı itikadadır yine kitab-ı bir ayet-i kerimesinde vetehullaha siz haktan korkunuz ki ben size öğretteyim buyurmuştur iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem de hikmetin başı Yaşil hikmet muhabbetullah hak korkusunu duymuştur. Allah'tan korkan insan olur. Hak'tan korkmayan insan suretinde bir canavar olur. Canavardan daha eşit olur. Daralette hayvandan daha edna ve eşnadır, Allah'tan korkmayan. Hak'tan korkan da meleklerden aladır. Muttakiler zümresindendir. Muttakilerin başı ve reisi i̇mam olan Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki ben miraç keçesi gördüm rüzgar estiği vakitte endevenin çoğunlu rüzgar titrettiği gibi Cebrail hak korkusuyla titirmekte idiliyorum. Bahri sallallahu aleyhi ve sellem. Haktan korkanın elinden ve dilinden hayırdan başka bir şey gelmez. Muhakkak beşeriyete hadim ve hizmetkar olur Ve bunu hak rızası için yapar. Gösteriş için yapmaz. Allah için yapar. Haktan korkmayanlar da her türlü denaatı irtikap edebilirler. İffetmiz, ırışmış, malmış, namusmuş. Bunları hiç gün düşünmezler. Ancak onların taptıkları kendi nefisleri ve tabi oldukları da şehvet Hayvanlar gibi yerler de içerler. Münasebeti cinsiyette bulunurlar. yaşa işte böyledir ama dalalette hayvanlardan daha etnadır. Cenab-ı Bunlar hakkında ülay-i ker-i işte bunlar hayvanlar gibi şey işte. Fakat delalette hayvanların daha az değişti. Fakat burada bir soru vardı olmuş. Bir biri demiş ki, bir kimseye Allah'tan korkuyor musun diye sordukları, bak da o kimse cevap vermesin. Sıkıda çıldırmış. Niçin mi sormuşlar? Korkmuyorum derse kafir olur. Korkuyorum derse yalan söylemiş olur diyor. Hakkıyla ile olmak kolay değil işte. Cenab-ı Hakk'ın yürüyü müminler, beni dilleri tevhid, gönülleriyle taslı edenler, benim boyam ile boyananlar, Muhammed'imin mesleğine, onun meşrebine bir edenler, Resulü'nün elini tutup bana tutmanlar, Resulü'ne itaat ederek bana itaat edenler, Resulü Muhammed aleyhisselatü vesselam'ı severek beni sevenler, çok dikkat et konuştuğum sözlere, Resulullah'a biat, Allah'a biatte'dir. Resulullah'a itaat, Allah'a itaattır. Resulullah'a muhabbet, Allah'a muhabbettir. Resulullah'a ihanet, Allah'a ihanettir. Muhammedilere, yani müminlere, Müslümanlara ihanet, Allah Resulüne ihanettir. Allah Resulüne ihanet, Allah'a ihanettir. Müminlere, Muhammedilere muhabbet, Allah Resulüne muhabbettir Allah Resulü'ne muhabbet, Allah'a muhabbettir. İlmi atabiliyor muyum? Merhaba. Çünkü bir tevhid nuru içindesin. Ayrı değilsin. Vücutta bulunan her uzuv, bir mümini teşkil etmekte, bir vücut gibidir müminler. Diğerleri uzuvlardır. Kimi sağ kum, kimi sol kum, kimi baş, kimi kulak, kimi göz kumayetinde, kimi, kimi el, kimi ayak. Bir yerde bir mümin yana, nasıl ki vücudun bir tarafına bir iğne battığı vakıta bütün vücudun tafesi sızlamaktadır. Müminlerin başına bir firaket geldiği vakitte diğer mümin eziyet duymazsa o, o vücuttan değildir. Zevk duyarsa Allah'ın ve Resulünün düşmanıdır. Allah ve Resulünün bulmak Ya bulmakta büyüktür. Ey benim boyamide boyananlar, bana inananlar, beni insanlarıyla ikrar eden, kalpleri tasdik edenler, Habibim Muhammed'ime gönül verenler, Kur'an'ıma Hamillullah olan Kur'an'a tutunanlar, kıyamet gününe inananlar. Bu kısa hayatın kıyamet gününde huzurullah'ta hesabını vermeye kabul ederler. Buna inananlar. Efendiler, Ahmet'in altı rüknü var, iki rüknünü kabul etse bir adam ona kafi gelir. Efendim mühim budur. Biri Allah'a tasdik, diğeri öldükten sonra dirilmek ve bu hayatın hesabını huzurullah'ta Allah'a vermek. Bunu kabul eden bir adam insan olur. Hakkın varlığına ve birliğine delil bütün mevcudadır. Allah'ın yarattığı mevcudatta hakkın kudretini sun ilahi görmüyorsan körsün. Burada Allah'ı görmeyen, bu kudreti görmeyen ahirette ah Allah'ı hiç görmez. buradaki kör olan da orada kör olur. Kainatta ne görüyorsun? Üzerinde hakkın kudretini ve kuvvetini sun ilahi müşahede etmekle mükellefsin. Böyle bir şey görmüyorsan gözün var diye övünme başının üzerinde düşmanın taşımaktasın. Gösterin gözün değil o düşmanın senin. Çünkü ibretsiz göz kişinin düşmanıdır. Bütün mevcuratta sunu ilahi. Birdir Allah şeriki yoktur. Kulhüvallahu ehad bir şektir. Şahidi adilken kainat birliğine şekeden eşektir. Her şey hakkı zikretmekte. Ben duymuyorum. Senin kulağında pamuk var. Yakın zamanda Allah bu kaflet pamuğunu kulağından çıkarırsa bütün mevcudatın, cemadatın ve eşarın. Yani ağaçların, otların, toprakların, taşların, madeniyatın cümlesinin ne varsa ziru. Canlı gördün, cansız gördün. Cansız görür Çünkü cansız bir şey yok kainatta. Cansız bir şey yok. Senin görüntüsünün görümüne göre cansız o. Taşı atışattığın vakitte inliye inliye yanar taş. Yine daha böyle biz imanlıyız. Daha yakinen bir şey olalım. Cenabı ı Esadullahil Galip Ali El Ebi Talip Hazretleri, ben Resul Aleyhi ve Vesselam ile Medine harcına çıktığım vakitte taşların ve cemaatatın yani cansız, zirruh, yani ruh sahibi olmayan, zannettiklerimiz olan taşların Resulullah'a selam verdiğini işittim diyor, işiliyor. Diyor. Bizim imanımız olduğu için, İmam Ali'nin de kafi gelir. Zaten Cenab-ı Hak diyerek kitabe keriminde, kainatta bir nesne yanıtmadım ki beni zikretmesin. E Zikredilince muhakk muhakkak canlı olmasın, reziyor olması lazım, lazım ama senin nezarda, senin gözüne göre o değil değildir. Öyle ayırtlasın, reziyoruz uçlar. Şey. Ruhsuz bir şey de yokuz kainat. Ama farkları vardır. Sende altı ruhu var, onda bir ruhu vardır. Sende ruhu cemadat var, ruhu var. Şecerat var, canlı hayvanat var, ruh nefsani var, ruh insani var, ruh Sultani var, ruh-i var sende. Onda ruhu cemadat vardır. Ağaçlarda ruhi şecerat vardır. Nebadat vardır yani. Hayvanlarda ruhi hayvani vardır. Bunların hepsinin vücudunda mevcuttur. Hayvanatta gene ruh nefsani var, sende de var ruh nefsani. Eğer ruh insanın insanının taht-ı mahkûm ruh sultaniye mutiye olmazsan hayvan derecesi vücudun Vücudun iklimini hayvana kapı olmuş olur. Hayvan gibi olursun yüzeyizde, sonra hayvan, şey, budala, hayvanın daha etnağı da olur. Ama bak ta ki bu kalp denilen mesleği Hakk'ın sevgisiyle tatiyen edersin, mazsi Allah'a kalbinden çıkarız, ben <gülüyor> bayrını yani. Kafirin kutu bir tane, senin kutun putu, bin tane. Çıkarsın, bu kalp muhabbetullah olursa, ruh sultanî bu teşkil ederse, ruh-ı da tecelli ederse vücut iklimine sultan olur, sultan olur. Yani, sultan, ruh sultan olur, o vakit insan olursun. Meleklerden daha efterle yüksek olursun, yücelirsin. Onun için Hz. Allah Adem'e emretti ki Adem'e secde eder, meleklere emretti. Neden? Çünkü Adem'de ruh sultanî var idi, Halifetullah'ı. Sen de onun çocuğursun. Biz maymundan gelme değiliz. Biz insan ola insanız. Peygamberzadiyiz yani. Ceddini babanı düşün. Peygamber çocuğusun. Adem o aleyhisselamın evladısın. Maymun çocuğu değiliz. Hayvan çocuğu değiliz. Değiliz. Peygamberzadiyiz. Kitap bize nazil olmuş. Cennet bizim için halka olmuş. Cehennem bizim için hazırlanmış. O da bir şeref. Anlayarız. Beşir ve Neci olan peygamberler bizim için gönderilmiş. Kiramın katibin senin omuzlarına verilmiş. Mizan terazi kıyamet senin için kopmuş. Cennet sana hazırlanmış. Nar senin için hazırlanmış, benim için hazırlanmış. Yahut küfara hakisar için hazırlanmış. Hiç mi haline, mi haline. İstihbarı yaptığın vakitte hayrına beşerli istihbarıyla. Allah'a güven, Allah'a dayan. Allah'la olsun gönül. Haksız gönüller biranedir. Şeytan evidir. Haklı gönüller bir kâşanedir. Hem de hakkın binasıdır. Beytullah'tır yani. Kâbetullah izâfi beytullah'tır. Kalp beytullah'tır. Semavata ardısı sığmayan Allah kalbe nazar etti. Kalbe sığdı yani. Mekandan münezzeh olarak sığdı. Nasıl nasıl kelimesini layiç elle keserek sığdı. Lâ makasıyla kesti, öyle sığırdı, keyfiyetli, kemmiyeti meçhul olarak sığırdı. Sence meçhul, Allah için mağlûf. Ey müminler, ittakullah, bu tacı başımıza koyuyoruz. Hakkın muhakkak azabı şiddetidir ve şerittir. Dereki hayvanetli olanlar azaptan korkarlar, sopadan, dayaktan, ateşten, zincirlerden kelepçelerden akreplerden yılanlarla çünkü cehennemde Allah bunları hazırlamıştır. Derekeyi hayvaneti onlara, katırla kadar akrepler vardı. Kurum ağaçların kovuldu yılanlar vardı. Ama âşık-ı Billah olan Hz. Muhammed aleyhisselam bu esile boyan dede korkabilir misin? Allah'ım bana kul de, kulum demezse, Hz. Muhammed Aleyhisselatü vesselam bana ümmetim demezse. Bugün bu bu alemde ya yüceliğine hitabıyla hitap ettirdim. Kuran-ı Kerim bana hitap eyledi. Yarın yevmi kıyamete Cenab-ı Hak, ya il-ezine hitabıyla bana hitap etmezse, Benim halim müce oldu. Bundan korkar. Korkusum budur. Ne dünya için Hakk'a ibadet, ne ahiret için Hakk'a ibadet Kul olduğu için Allah'a ibadet Allah'ın sultan olduğunu bilir. Onun rızası ancak maksulu, kastı. Allah'lıdır o. O Hakk'a yaklaşmış, hakkı ona yaklaşmış. Hakk'a yakın idi, o da Hakk'a yakın oldu. Fethiânâkâdâkâfcâhîn sığır zuhura gelir vücudunda. Anlayana söylerim. Bu tacı başına koy. Allah'tan ittika iste. Kalbi haşiye malik. Yani Allah'tan korkan bir kalbe malik olmayı Allah'tan ister. Ve hak korkusuyla gözden yaş döken bir dideye sahip olmak ister. Çünkü cehennemin narını, ne denizin suları, ne yağmurun taneleri, Nehirlerin suları söndürür. Ancak hak korkusuyla ağlayan gözyaşı söndürür. Cennetin ağaçlarını, meyve içeceklerini, hiçbir yağmur suyu bitirmez. Hak aşkıyla, aşk-ı Muhammed'de dökülen gözyaşları bitirir. O içecekleri açtırır. İttekullah, haktan kork. Çok güç. Ya Rabbi, bizleri kalbi haşi sahibi kıl. Ve senden korkan, ve seni seven ve senin sevdiklerinden eyle. Vetaatına mahkum eyle. Ey gafil, apartmanını kurdur. Kasalar, paralar, yerleştirir, çocukların doldur. Dur, beklerden de, de mezun oldun ama sefer var, sefer. Yolculuk var yarına. Sefer var yarına, sefer, sefer. Yarın, belki yarından daha yakın. Beltenzur nefsin Nefis maksın. Hesab etsin. Ömrü hayatının günlerini, dakikalarını, gecelerini, gündüzlerini bir tahattur etsin. Unuttu. Yaptığı isyanları, yaptığın isyanları unuttu. Hayırları unutmadık, Ters yap bu işi. Hayrını unut da isyanını unutma ve ağla isyanın için. Sen yürüyorsun, ben görüyorum. Cennetin yerini mi gördün? Mizanda mizanın sağ kefesi mi ağır geldi? Amel defterlerin sağ tarafından mı verildi? İltifat Resulullah'a mı maçar oldun? Cennetin kapıları da petrolümle mi olundun? Hadin seni cennete mi davet etti? Bilmiyorsun ki ne ağır hazırlanmıştır. Yaptığımız suçlarda giden cenazelerin birçoklarının iman sütüllerini görüyoruz. İsimleri belki Ahmet, belki Efendim Fevzi, belki şu belki bu. İşinle değil iş, iman kağıdını koyununa koyabildi mi, Kağıttan müradı, nüfus kağıdı değil, ismini defter-i imanda mukayyet kıldırabildi mi? Ömrünün manasını, hayatının manasını akıl indirebildi mi? Niçin geldiğini buraya düşünebildi mi? Ne gibi hazırlık yaptı? Yana canına geçmek miydi vazifesi? Motoplamak mıydı? Geceleri sabaha kadar para saymak mıydı? İşki ve fışkıyla mı meşgul olmaktı? Vazifesi bunlar mıydı acaba? Hiç ölenleri görüp ibret almadın mı? Nebetin ona geleceğini düşünmedi mi? Ben tezru nefsir mühakkakta yarın gün ne hazırladın yarın gün? Yarından mürad-ı Hakk'ın kıyamettir. Senin kıyametin ölümündür. Üç büyük kıyamet var. Öyle demişler. Biz öyle bir size. Birinci kıyamet bir adam öldü kıyameti koptu demek. Defterleri kalkar. Hayır hasenat defterleri kapatır, günah defterleri kapatır, kapanır. Bazısının hayır hasenat defteri kapanmaz. Nedir o? Sadakayı cariye yapar, ağaç diktirir, çocuğu okudur, kitap hediye eder, o kitap okuduğu müddetçe okuttuğu çocuk, yardım ettiği evlat, ilme hizmet ettiği müddetçe, yaptığı hayır devam ettiği müddetçe defteri amari kapanmaz, onun defterine hayır hasanat yazar, dinle Bir kısmı da ölür, önden sonra şerdedir, açık kalır. Şimdi birisine cinah etmiş, onu fahişe yapmıştır, o fahişe ya, fahişi fuhşat içe değil müddetçe, onun defteri kapanmaz. Bir nısfı da ona yazılır, baksana her şey. Ne getirilmiş yahut kötü fikirlere aşılamıştır, beyaz zehirle aşılanmıştır, maddi olarak, maaliyye başka zehirlere aşılanmıştır. onun da defteri kapanmaz, ölür hemen defteri kapanır. Ne defteri kapanmaz, şer defteri kapanırlar. Onun getirdiği, o kötü dekonomikette icra mi müddetçe onun defter hamaline yazılır. Hakkını başına al, işlemem bitmiyor. Ölürsün, hayvanın semeri senin eserin kalmalıdır ama hayırlı eserin kalmalıdır. Hayvan ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır. Hayırlı eser bırakmalısın. Ahiret için şerden ve hayırdan ne hazırladın? Hesabı kendini, düşün bir defa. Dünyada bırakacaklarından ne hazırladın? Evladını yetiştirdin mi? Allah'ını ona bildirdin mi? Allah'ını tanıttın mı? Resulullah'ı sevdirdin mi? Ebu Bekir tanıtırdın mı? Sıddık olsun. Ömer'i sevdirdin mi? Adil olsun. Osman'ı bildirdin mi? haya sahibi olsun. Ali'yi bildirdin mi? Şeciği olsun. Harf öğrenin kulu kölesi olsun. İlim şehrinin kapısı olsun. Sakin kefser olsun. Allah Allah. Öğrettin mi Ali? Öğretmedin. senden daha iyi çocuğunu geliştiriyor. Ben baktım. Böyle yapanlara şöyle hitap ediyorum. Bizim kendi vaktim yavru sürü yetiştirdi. Düşmanın nasıl mücadele yapacak? Dosyayı nasıl ya. dövüşecek? Nasıl dövüşecek? Vallahi talim etti, gözümden gördü. Avı nasıl yakalayacağını ve neresine vuracağını da gösterdi yavrusuna. icazet verdi, bıraktı. Sen bunların birini yapmadın. Mahle mektebine yahut en insaflımız, en Müslümanımız, ehmalinin müezzini tutayım, oğlum bana Kur'an-ı Kerim öğretsin dedi. Başımızı belaya gitenler, Kur'an-ı Kerim bu şekilde okuyanlardır. Böyle gitenler okuyanlardır. İnce sarıklığı, Nerse amlar gördük biz. Sonra yaptıklarına adi o ettiler Müslümanlar. İmanı tövbe ettiler. haberim var mı onun senin? İpek böceği gibi bir şey işti. Tabi yem sözüm yanlış ama Kur'an-ı Kerim öğretme manası var değil. Yalnız elfazı Kur'an-ı Kerimle iş bitmez. Kur'an'ın Tanrı ilahiden geldiğini anlatacaksın evvel Hidayet Allah'ın yedi kudreti. Ne var senin de babasın? Babanın yapmış olduğu dua, Peygamber'in kendine kaldığına yani yapmış olduğu dua gibidir. Beddua öyledir. Peygamber kavmine duası neyse babanın evladı duası odur. Peygamberin evladına beddu şey, kavmine bedduası neyse babanın evladına yapılan bedduası odur. Çocuk kötü oldu. Adam Abdullah İl Mübarek'e şikayetle oğlunu. Oğlum asi oldu falan. Şöyle sormuş Hazreti Veli Yullar. Sırası geldi de konuşuyoruz. Dedi çocuğuna beddua ettin mi? Ettim. Sen çocuğunu böyle yapmışsın. Da. Niye dua ediyorsun? Hayır dua Ker olsun diyeceğine ker olmasın da. Yanlış Kur'an-ı Kerim 100'e değil. İman olmayınca, iman olmayınca, gene iman olup da amel olmayınca, hayvanın sırrındaki kitaplar hayvan hemen fatu olabilir. Onun gibi olur adam. Cahiller helak oldu, alimler kurtuldu. Alimler helak oldu, amiller kurtuldu. Amiller helak oldu, muhlisler kurtuldu. Çocuğun üzerine, sen o numune imzar olacaksın. Kapıya birisi geldi, çocuğun kapıya açarken çöpe dedin ki, babam evi yok dedin. Çocuğa verdin işte cehri, yalancılığı öğretti. İstikbalde onu tedbirciydir evladın senin. Sen evladına kudu huşu ile bir namaz kıldığını gösterdin mi? Göstermek için estağfurullah, bu gösteriş değil manası. Yani senin Allah'a ibadetin oğluna talim olur, onu demek istiyorum yani. Gösteriş kitabı şey değil, Sözüm ters anlam. Senin en ufak, ufak rakatına kadar çocuğun bunu seni tahtın mürakabesinde tutuyor. Niçin şeyhin çocuğu tek kesin ikti başına? Çünkü Şeyh Efendi Hazretleri kendi tarifine inanmamıştı ki, menfaat güzeliyordu. Çocuk gördü, çaktı o mesela. iyi e dediğim bu menfaat meselesi, Allah aşkına yıkıyor, yıkıyor. Hoca Efendi'nin o niye İslam dinine düşman oldu? Hoca Efendi Hazretleri inanmıyordu ki, çünkü ilgi başka, yaptığı iş ayrıydı, sözü başkaydı, yaptığı iş ayrıydı. Çocuk onu gördü ve aleyhine geçti. Görmüyor musun sen Müslüman'a kızar adam dinlen çıkartma içeriye dar görüşlü olursun. Sen Müslüman ne bak Allah'a bakacaksın Allah ve Resulü'ne bakacaksın. Senin önderin Allah Resulü Hazreti Muhammed aleyhisselatu Vesselam. Belteniz ümutsulmak değil mi dedik yarın üstüne hazırladın yarın yarım üstü. Çocuk adam nasıl yetiştirildin soruyorum sana dünya pusatında. Arkanda bırakacağın hayırül Halef mi şerrül Halef mi? Câbi de senin yerini doldurabilecek mi? Senin temsil camide? Yani artık da soracaklar evladından. Çocuğunu nasıl yetiştirdin? Camide yarıltıyor mu? tutmuyor? Cami yıkmaya geliyor senin üzerine, Cami yıkmaya. Elbet gelecek tabi, gelmesi lazım. Ve elzer. Hocanın nasıl özü bu? Çünkü haramdan yedirdin. Din, diyanet bildirmedin. Kendin kıldın, ona öğretmedin. Yalanları kıvırdın, ona gösterdin. Senin yalancı olduğunu bildin, sahtekar olduğu bildi. olduğunu bildin, mürahi olduğunu gördü. Ona hakkıyla bir ahlak vermedin. Fiilinle, sözünle değil fiilinle göstererek böyle galim ederek, birinci kıyamet ölümünle berabersini. Öğleden sonra işte iki şerr dedilerim. Şerrül halef bırakırsan evladını sana betuba ediyorum. Allah güldüğünü göresin. Beni getirdi bu aleme, beni okutmadı. Beni böyle süründürüyor şimdi. Kabir şöyle olsun. İşittim korkalım onu söylüyorum bunu. mi söylüyorum. İyi yetişir çocuk. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olalı Bana bu din İslam'ı talim etti, Kur'an'ı talim etti, Muhabbeti Muhammedi'yi talim etti bana. Fakat yol olsun. Deptel-i Allah. İkisi de bak, birisinin de açık, lanet iade ediliyor, bir tanesi rahmetli. Ya sadaka-i cariye yahut felaketin büyük. Peki, birinci ölüm, öldüğün gün yani kıyamete. İkincisi, bir milletin istiklali elinden gitti mi? Bir memleketin, bir milletin istiklal yerinden çıktı mı, o memleketin kıyametidir, o, o milletin kıyametidir, o ümmetin kıyametidir. Dinine, diyanetine, namusuna, izzetine, maneviyatına, kutsiyatına el ösatırlar. Bazıcı olursun, pek acı olur. Tarihte ibret almayanlar, tarihe ibret olurlar. Tarihi okuyup da ibret almayanlar, istikbal için ibret olurlar.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 Ruh sultanın hürriyetidir. Nefsin mahkûmiyedidir. Nefsine kul değil Allah'a kul olup kurulacaksın. Canını oynarlar, iftirinle oynarlar, ruhunu oynarlar. Bir şey söyleyeceğim belki sembes ders bitmedi, de uzadı iş. Bir kadın bana geldi, kitapçıyım ben burada biliyorsunuz. Bir kadın geldi, bir Kur'an-ı Kerim getirdi bana. Kur'an-ı Kerim'in bir 3 dört cüzü yok baş tarafında. Dip tarafında yok ama baş tarafında böyle zaten koparılmış Mustafa böyle. Sayfaları çıkarılmamış, yırtılmış böyle, böyle. Eşhedü billah, bak bakan Muhammediye değil. İrmet için söylüyorum size. Çünkü Allah'a şey bu. Adetullah böyle. Dinle, defterin kenarına yaz. Beni tanıyanlar bana asi olurlarsa, beni tanıyanlar bana asi olurlarsa, ''Beni tanımayanları onun başı, onların başına musallat ederim.'' diyor Hz. Allah. Bir daha söyleyeyim kavrayamadım galiba. ''Beni tanıyanlar bana asi olurlarsa, beni tanımayanları onların başına musallat ederim.'' diyor Hz. Allah. Bir daha söyleyeyim, olmadı. ''Beni tanıyanlar bana asi olurlarsa, isyan ederlerse, beni tanımayanları onların başına musallat ederim.'' diyor Allah. Allah, Allah. Efendi Üzellemel bu musallatı bana yaptırır mısın?'' dedi. Dedim ki, bu musab, yani, ''İkmal mi diyeyim, bende parça musallat yok.'' Daha güzel müsaffalar var şimdi burada yeni müsaffalar iyi basılmış ona, yok onun için değil dedi. Bunu bu şekilde bu müsafe yap yaptıracaksınız bana. Neden? Bir ümidim bunda. Hayrola ben Fethiye'liyim dedi. Fethiye'liyim. Fethiye nerede oluyorsun değil mi? İstanbul'da Fethiye var, o sizin değil. Fethiye. Eyyet abim. Ben Fethiye'liyim dedi. Düşman geldi bizim memleketimize, biz kaçtık. Çünkü Allah'a asî olanlar düşmana karşı duramazlar. Şöyle şeyler daha söyleyeceğim bu söylemedim, geçemeyeceğim. Allah'a <gülüyor> asî olanlar düşmana karşı duramazlar. İsterse kum kadar çok olsunlar. Hülagü Han geldiği vakıta Bağdat'a bir Tatar askeri, Mu'an askeri geliyor, o onlar. O Müslümanlara azmışlar diyeceğine. Cüneydi Bağdat diyor ki, Ezan-ı Muhammediye okunduğu vakitte, Ezan-ı Muhammediye okunduğu vakitte. Bazı sokaklarında nağış sesleri kesilmiyordu. Dinlemiyorlar ezanı yani fi zamanına olduğu gibi. Hem de Müslüman evlerinde bırak ses dinlik ladileri falan. Benim ladiniyle cami gemi işim yok. Bugün camide olanlara konuş hitap ediyorum ben. Ve onların ehvalini söylüyorum. Ne radyosunu kapatıyor Müslüman? Ne televizyonunu kesiyor. Ezanı duyuyor da hatta. Cincürcük söylüyor. Aynen. Ezanlar okunurken Müslümanların aylarını kesmezler, naylarını tutulmazlardı, nay salıyorlarmış olmalıydı. Allah kavm-i Nuh'a su tüfanı, kavm-i Muhammed'e ateş tüfanı verdi. Benim sözüm değil, Cüneydi Bağdadi'nin sözü, Seyyid-i Taife. seyyid Taife'de. Geliyordu Tatar askeri, Müslümanlar 30-40 denli bir yerde. Durun burada! <gülüyor> kılıcımı almamışım, ben kışınla gidip kılıcımı alıp geldim, sizi keseceğim. Hepsi böyle Müslümanlar bitiriyorlar. Böyle geliyor, 20'sini, 30'sini kesiyor. Aynen böyle. Bu nereye kadar devam etti biliyor musun? Feridüttü'nü Attar Hazretleri'nin katkine kadar, şahalbine kadar. O Bediüllah şehit oldu. Dişenek'i döndü sonradan. Ne kadar çok olursa ne oldu? Hak'tan musun? Çünkü Allah, Allah kulun gözünde kulu. Ya aslan gibi gösterir ya fare gibi gösterir. İstel Muharebesi'nde düşmana bak süpriz hareket edenlere. Yahu diyormuş bizim arkadaşı İbrahim Efendi'ye. Sen, Kıbrıs harfinde. Sen benim gibi bir adamsın diyor. Ben sen niye korkuyorum? Sizin oradan dağlılar geldi diyormuş. Kafalarla sarıklar böyle sakalları böyle. Bunlar yani. Allah öyle gösteriyor. Baktır. Müslüman askeri karşısında aslan gibi görüyor. Müslüman da kafireyi Farı görüyor. Bunun tersi de olur. Balkan Muharebesi'nde Müslümanları Bulgarlar fare gibi gördüler. Az kalsın İstanbul'a giriyorlardı. Zulümden. İsyandan, misyandan Allah veren sağ kıldı. Geçiyoruz. Hatta Arap'ta ı Hazretleri'nin adetullah budur. Söylediğim gibi. O şimdi katan atıyor bana. Biz kaçtık oradan. Kaçtık. Düşman geldi. Bir <gülüyor> ara. E, hicret, muhacere. Kalırsan felaket olabilir. Neye, neyine? Her şeyine olabilir. Hep oldu bunlar. Sen unuttun. Sana unutturdular. Sen unuttun. Sen kitaplarda okumuyorsun. Düşmanların hala okuyorlar ve o kutluluyorlar. Sana hazırlanıyorlar yani. Senin haberin yok bir şeyden hiç. Kaçtık oradan tıra etmiş. Sonra Allah ne oldu? Kahraman ordularımıza muzafferiyet verdi. düşman atılar denize. Biz de Memleketi'nin Ruh'a döndük. Döndük. Ben helada bu Kur'an'ı buldum. Allah Allah. Zira bunu ne yaptı? Kur'an'ı helaya koymuşlar. Oradan yırtıp yırtıp taharet yapıyorlardı. Ve onları ben orada topladım. Sardım sarmaladım şimdi. Bunu alacağım, benim kurtuluşumlumdadır efendim. Bunu ben öldüğüm vakitte vasil edeceğim, kameruna koysunlar. Allah belki bu amelinden dolayı beni affederdir. Vallahi ve böylece olur. Bu neyi Ona Yani bu hadise ona olursa da olmaz demiyorum yani. Sana da olabilir demek istiyorum. Tekrar ediyorum. Tarihten ibret almayanlar, tarihe ibret olurlar. Bu kadar. Haktan kork, Allah korkusuyla. Dersimi gitmemiştir. Fakat bakın, çok şey geçiyor değil. işiniz gücünüz var falan. Ben kesiyorum. Haktan kork. Hemen hemen hiç durma. Hiç de fırsat, pevdeyle de kaçırma fırsatı hemen beline gayret keberini bağla ve Allah'a kulluk etmeye çalış evlatlarım, kardeşlerim. Bu işin nihayeti yoktur. Bu gelip geçici bir hayattır. İster müşkülat ister saadet gör burada. Müminler için bu bir rüyadan başka bir şey değildir. Ama ahiretinde tarlasıdır burası. Burada ekmeği orada biçemez. Burada ne ekersin onu biçersin oradan. Hemen hazırlığını yap. Cenab-ı Hakk'a kulluk et ki ve beşeriyete faideli ol. Allah hakkı olanlar, kainatta sultan ve hem cinsi olan mahlukat-ı ilahiyeye, yani insanlara değil, bütün mahlukat, hem cinslerine ve mahlukat-ı ilahiye merhametle şeffetler Allah'tan korkan bir koparamaz. Bir yaprak bir yeşil yaprağı koparamaz. Bilir kötü Allah hazret etmektedir. Düşünmeyenler, taşınmayanlar, hakkı bilmeyenler, onlar kötü kişilerdir. Bey olsun Allah'ı tanımayanlara. Allah'ın nimetini yiyip de Hakk'a isyan edenlere. Allah İslam'a eriyor. Hakkın nimetini yüze, Hakk'a isyan eden, Allah'ın kitabını ayak aldı olsun. Müjde olsun Hazreti Muhammed'e gönül verenlere. Müjde olsun Rabbim Allah, Peygamberi Muhammed Mustafa diyenlere. Müjde olsun, müjde olsun La ilahe illallah diyenlere. Nardan kurtuldular. Evet, bir saati, bir defa, Allahü'nün İlahi Aleyhisselam'a ihtimini